Ebu Muhammed, Abdullah İbni Amr İbn-i As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit sevap kazandıracak amel vardır ki, bunların en üstünü birisine sağıp ve sütünü içmesi için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kimde sevabını umarak ve vaad edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak bu kırk hasletten birini isterse Allah onu cennete koyar.